İslam toplumunda çalışma önceliği ev reisi erkeğe aittir. Kadınlar ağır işlerde ve altyapısı kendilerine uygun tahsis edilmemiş yerlerde çalışamazlar. Bununla birlikte yaşanan hayatta kadın erkek kadar söz sahibidir. Özellikle hem cinslerini ilgilendiren eğitim ve sağlık alanı ilk eğitim aşaması kadının görev alması gereken alanlardır. Evlilik kurumuna ve neslin korunmasına verilen önem erkek-kadın ilişkilerinde ölçünün vazgeçilmez ihtiyacı olduğunu ortaya koyar. Bu anlayış çerçevesinde fıkıh külliyatının önemli bir yerini muhteva ve biçimiyle kadın-erkek ilişkilerine ait hükümler kapsar. Fıkıh alimleri baş, saç, boyun, kulak, bilek ve kol, bacak ve ayağa, Kadının yaratılışından süs yerleri olarak tefsir ederken, süslenmek amacıyla takılan süs eşyalarını sonradan takılan ve giyilen zinetler olarak tasnif ederler. Vücudun süs yerleri olarak belirtilen kısımlarının, nikahı kendisine yasak olanlarca görülmesinde bir sakınca yoktur. Çıplaklık kültürünün örgütlendiği dünyadaysa tek geçerli ölçü değişimdir. Değişimi sorgulayan değerlerin olmayışı, kontrolsüz ve mutsuz bir hayatı kaçınılmaz kılar. O hayat içinde kadının adı yoktur. Kadın kimdir sorusuna verilecek cevap, ondan istifade eden kişiye göre değişir. İslam toplumunda kadının yerini zamanlar tayin edemez. Onun adı vardır. O, mümin çocuklar yetiştiren, şefkatli bir anne, kocasına karşı saygı ve sevgi besleyen sadık ve vefalı bir eştir. O, aynı zamanda hayata karşı sorumluluk taşıyan, toplumun derdiyle yakından ilgilenen, Allah katında vicdanına ve insanlığa karşı mesul olduğunun bilinciyle yaşayan inanmış bir insandır. O, bu haliyle insan olmanın karşılığıdır. O, bu istikamette devam ettikçe hep önderinin müjdesini yanında hissedecektir. Cennet annelerin ayakları altındadır.